Na azo billahi ve neshtainuhu ve neshtafiru ve na azo billahi ve nasiyat amalina Men yehdihi Allahu ve men yulul falahadiyle ve eşhedu anla ilahillallah wahtehu la shrikila ve eşhedu an muhammedan abduhu ve rasuluhu Ma baht? Fina istaqal hadis kitabullah ve khair al hadi hadi muhammedin sallahu alaihi Vershar al ha ve muhtesetin bidea ve ve kulla Allah Azze ve Celle izin verirse bugün Elbaniyat adlı yeni dersimizin ilk bölümünü işlemeye çalışacağız. Bu çalışmada Muhammed Nasriddin El Albaninin Ramallah fetvalarından derlemeler sunacağız inşallah bunları. Ee, ilim, akide, fıkıh gibi değişik e, bablara taksim ederek hazırladım. Ee, girişten önce Elbani Raymullah hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse Elban Raymullah Albanya'da yani bugün Arnavutluk dediğimiz ülkede İşkodra şehrinde doğmuştur. Daha sonra babası ve ailesi Dımaşka, Şam'a e, yerleşmişler. Sonra hadis ilmi kendisine sevdirilmiş ve bu ilimde uzmanlaşıncaya kadar hadis ilmiyle meşgul olmuş. Hatta öyle ki hadis ilminde asrın mücedditlerinden biri olduğu dahi söylenmiştir. 1420 Hicri senesinde yani 2000'li yılları görmeden 1999'un sonlarında vefat etmiştir. i̇bn Baz Bazrayimullah onun hakkında sema tabakası altında bu asırda hadisi Allame'de, Nasreddin El-Elbani'den daha iyi bilen kimse görmedim demiştir. İbn-i Hüseyin Rahimullah da hadiste imamdır, asrımızda ondan daha uzman kimse bilmiyoruz demiştir. Daha başka alimlerinde de çeşitli övgüleri olmuş, takdirini kazanmıştır. Ee, Tabi bu durum yani El-Bani Rahimullah'ın asrın e, hadis ilminde mücedditlerinden sayılması, bazı alimler tarafından bunun belirtilmesi, Elban Raymullah'ın taklit edilmesini gerektirmez. Bunun altına çizmek lazım. Elbani Raymullah birçok faziletleri yanında, yani onun faziletlerinin olması taklit edilmesini gerektirmez. Yani bu şekilde bir taklit ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söz konusu olabilir. Onun dışındaki herkesin sözü alınabilir veya atılabilir. Elban Raymullah da bu alimlerden birisi. Bu çalışmada umumiyetle Elban Raymullah'ın, Kitab ve sünnet delillerine selefin menhecine muvafık olan e, fetvalarından derlemeye çalıştık. E, burada ilim öğrenmek isteyenlerin epey istifade edeceği malzemeler mevcut. İlk olarak Kitabul İlim, ilim talebi, fıkıh solü, delil çıkarma ve taklidin hükmü ile ilgili meseleler. Şöyle sorulmuş Mecelle Tevhid dergisine yayınlanan eee bir fetvasında, ilim hayatına yeni başlamış bir gence hangi kitapları tavsiye ederiz? Cevap, eğer yeni başlamışsa ona fıkıh kitaplarından Seyyid Sabık'ın fıkh Sünne kitabını, subül Selam gibi bazı kaynaklardan yararlanmasıyla beraber tavsiye ederiz. Eğer temam kitabına bakarsak bakarsa bu kendisi için daha kuvvetli olur. Yine Sıddı El Kanluci'nin Ravdat'un Nediye kitabını tavsiye ederim. Tefsire gelince biraz uzun olsa da İbn Kesir'in Tefsirul Kur'an'il Azim kitabını okumayı alışkanlık haline getirmesini tavsiye ederim. Zira bugün için tefsir kitaplarının en sahihi budur. Öğüt ve incelikler konusunda İmam Nevevi'nin Riyadu's Salihin kitabını tavsiye ederim. Sonra akide ile ilgili olarak İbnü'l İz el-Hanefi'nin Şerhu Akideti Tahavi kitabını benim yaptığım dipnotlar ve şerhimle beraber okumalıdır. Sonra genel olarak Şeyhülislam İbn Teymiye ve öğrencisi İbni Kayım el Cevziye'nin kitapları etrafında ders yapmalıdır. İnanıyorum ki bu ikisi fıkı, takva ve salahlarıyla beraber Müslümanların salih selefin menhecini tutan nadir alimlerindendir. Bununla beraber Allah'a karşı kimseyi temize çıkaramam. Evet, Elban an burada zikrettiklerini güncellemek gerekirse, yani onun kendi zamanında tavsiye ettiği kitaplar, anahtarıyla bunlar... Güncellemek gerekirse, mesela bizim Türkçe'de e, yaptığımız çalışmalarla e, daha iyileri, daha iyi çalışmalar mevcut. Mesela fıkıh konusunda sahih hilme tefsir konusunda sahih tefsir, akide konusunda sayı itikad hadisleri, tekfir satması, ehli sünnet ve cemaate göre iman ve tevhid akidesi, hadis konusunda zeberced kitabı, yine hadis usulü ve e, menheç konusunda sahih menheç, sünnet fazla, tasavvun hakikate gibi, yine bizden olmayanlar kitabı, Bunlar ilme yeni başlayanlar için tavsiye edilmesi gereken kitaplardandır. İkinci diğer bir soru, ilim meclislerinin adabı nedir diye sorulmuş. Elban Rahimullah şöyle cevap vermiştir. Ara sıra bilinmeyen ve uygulaması terk edilmiş olan bazı sünnetleri ve İslami edepleri tefekkür etmek gerekir. Bizler bunun gibi birçok oturumda ilim meclislerinin edepleri olduğunu zikretmiştik. İlim meclislerinde dağınık oturmamak da bunlardan birisidir. Şu şekilde gelişi güzel, birimizin de yüksekte oturması mutlak olarak ilmi edepten değildir. Şu kahvehane ve toplantılardaki oturumlarda gelen gelir, rahatlamak veya oyalanmak için oturur. Kişi dilediği yere, dilediği şekilde oturma hususunda özgürdür. Ama ilim meclislerinin edepleri vardır. Nitekim birçok defa Ebu Salebi el-Huşeni radıyallahu hadisini anlattım. Orada deniliyor ki, onlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile yolculuk yaptıkları zaman, bir yerde konakladıklarında vadiye dağılırlardı. Bir gün yine yolculuk yaptılar ve bir vadiye konaklayıp daha öncesinde yaptıkları gibi dağıldılar, yan dağınık oturdular. Bu dağınıklık kişisel menfaat için bunu yaptıklarını düşündürüyor. Zira her bir şahıs kendisine uygun rahatlayacağı ve gölgeleneceği yeri seçiyor. Daha önceki adetlerinde olduğu gibi böylece dağıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar bu şekilde görünce buyurdu ki, şu dağınıklığınız ancak şeytanın amelindendir. Yani vaadde bu şekilde dağınık olmanız şeytanın amelindendir. Ebu Salebe Radyalan dedi ki, biz bundan sonra bir yerde konakladığımız zaman artık bir arada dururduk. Hatta üzerimize bir kumaş bırakılsa hepimizi kuşatırdı. Bunu İbn-i Sakir tarihinde rivayet etmiştir. Bu şekilde bir arada olma edebinin korunmasına en layık meclisler, ilim meclisleridir. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü bu derste çıkaracağımız hisse, Uzun süreden beri terk edilmiş olup yeniden el aldığımız bir konudur. et gibi dersi yalnızca yarım saatte sınırlıdır. Bu yüzden bu sahih hadisin bize düşündürdüğü böyle bir araya gelmenin sır ve hikmetini açıklamak için söz uzatmak istemiyorum. Lakin söylenebilecek en güzel şey şunu dememdir. Zahir yani dış görünüş batının iç yüzün adresidir. Müslümanların dış görünüşlerinde ayrılık içinde oldukları her şey iç yüzlerinde de ayrılık gibi kötü bir etki yapar. Zahir ile batın arasında kuvvetli bir bağlantı vardır. Elimizde bu konuda gerçekten çok fazla deliller vardır. Bu yüzden şu an hızlıca buna işaret etmekle yetiniyorum. Bedenlerdeki bu ayrılık kalplerdeki ayrılığa sebep olur. Bu dini bir hakikattir. Elimizde buna delalet eden deliller vardır. İbret olması için şu an buna işaret etmekle yetiniyoruz. Diğer bir soru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına öğretim metodu nasıldı? Şöyle cevapladı. İmam Müslim sayhinde Muaviye bin el-Hakemet Sülemi radiyallahu anh'den rivayet ediyor. O bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında namaz kılarken yanındaki bir adam hapşırdı ve ona kalla, Yani Allah sana rahmet etsin dedi. Yanındaki adama bunu söyleyen Muaviye bin el-Hakemet Sülemi radiyallahu idi ve o bunun bir kelam olduğunu bilmiyordu. Yani namazı bozan bir konuşma olduğunu bilmiyordu. Zira namaz kılan kişinin kelam edip konuşması caiz değildir. Yanındakilerin kendisini susturmak için baktıklarını gördü. Bundan razı olunca, ''Hay anam beni düşüreydi, neyiniz var da bana bakıyorsunuz?'' dedi. Bu kişinin ilimden uzak kaldığı için hata ettiğini anlamadılar. O namazla konuşmuştu ve konuşmak namazı bozar. Hapşırana yerham Allah demek dahi olsa böyledir. Sahabe onu sakinleştirmek için dizlerine vurmaktan başka bir şey yapmadılar. Muaviye anh dedi ki, ''Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince bana döndü ve hadisi böylece aktarıyor.'' Hata ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine yöneldiği bu şahsın ne hissettiğini düşünün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne yapacaktı? Şimdiki şehirlerimizin çoğunun yaptıkları gibi onu azarlayıp cahil mi görecekti? Bir şahs hata yaptığı zaman yapılan azarlamanın şiddetinden dolayı yerin dibine geçmeyi temenni eder. İşte Muaviye Radiyaland'da hatasından dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisini azarlayacağını düşünmüş olabilir. Muaviye Radiyaland diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince bana yöneldi. Vallahi ne bana vurdu, ne azarladı, ne de hakaret etti. Ancak bana şüphesiz bu namazda insanların kelamından bir şey konuşmak uygun değildir. Bu ancak tesbih, tekbir ve tahmiddir buyurdu. Muaviye radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu yumuşak, lütufkar ahlakını görünce sanki nefsine dönüp onu hesaba çekti. Zira o bilmiyordu ve öğretilmesi gerekirdi. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve selleme soru üstüne soru sormaya başladı. Rivayet biliyorsunuz devam ediyor. Bu işte cariyeye Allah nerede deyip de cariyenin semada dediği kıssayla o şekilde devam ediyor bu rivayet. Yani burada anlatılmak istenen şu bilmeyen kimseye Öğretme usulü bu şekilde olmalıdır. Yani bilmeyen kimse azarlanmaz ama bilen kimse bildiği bir şeyi terk eder, muhalefet ederse bildiği bu konuda burada biraz daha sert usuplar vaki olmuştur. Diğer bir soru. Selefi davet hükümleri ilim ve ihtisas sahiplerinden değil de kitap ve sünnetten almayı şart koşuyor. Avamdan bir kimsenin ilim ehline müracaat etmeden... Naslarda kendi anlayışına dayanması mümkün müdür? Elban Rahimullah şöyle cevapladı Selefi daveti fıkh ve anlamamış bazı insanlardan bunu çok işliyoruz. Bunları Selefiliğe davet eden şahısların kendilerinden ve eserlerinden işitmekteyiz. Bu ancak Selefi davetin rakipleri ve düşmanları tarafından böyle anlaşılmaktadır. Onlar bu daveti kötü anladıklarından bu gibi belaları getiriyorlar. İnsanların çoğu bizden naklediyorlar Bazılarının bizimle bağlantısı vardır, bazı da bize karşı harp ediyor ve arkadan saldırıyorlar. Diyorlar ki, biz bütün Müslümanları, hatta avamlarını dahi kitap ve sünneti doğrudan anlamaya çağırıyormuşuz. Ben açıkça şunu söylüyorum, şayet burada okuma-yazma bilmeyen, Kur'an ayetini güzelce okuyamayan ve hadis rivayetlerini bilmeyen cahilleri, fıkı, akide ve dinin tamamını kitap ve sünnetten almaya çağıran kimseler olsaydı bu sözler doğru olurdu. O düşmanların bu iddiaları doğru olurdu. Lakin davet bu şekilde midir? Bizler ilimden bir şey anlamayan kimseleri, cahilliklerini, avamlıklarını, kitap ve sünnete karşı ümmiliklerini görmezden gelerek, kitap ve sünnetten doğrudan almaya mı çağırıyoruz? Sonra böyle bir kimse çıkıp diyor ki, ben bunu böyle anlıyorum. Ben kitap ve sünnete tabi olmakla olunmuş. Selefi ya da halefi dilediğiniz gibi niteleyin, böyle bir söz konuşacak bir Müslümanı asla bulamazsınız. Biz ise asla böyle söylemeyiz. Yakın geçmişte Humus'tan bazı şahıslar bana geldiler. Aralarında biraz kültürlü olan bir genç vardı. Ona meşhur mezhepsizlik kitabından bir şeyler ulaşmıştı. Yani burada kastetti Ramazan el-Buti'nin La mezhebi ye kantaratu la diniye diye Yani mezhepsizlik dinsizliğe bir köprüdür diye bir kitabı vardı. Türkçe'ye de tercüme edildi bu. Ee, orada mezhepleri savunuyor, mezhep takdini savunuyor. Elbani Rahimallah ve öğrencileri de e, Buti ile bu konuda çekişme içindeydiler. Ona reddiye yazmışlardı mezhep takdine karşı. İşte bu genç de Ramazan-ı Buti'nin bu kitabından bir şeyler okumuş demek ki. O kitaba işaret ederek bizim bütün insanlar kitap ve sünnete tabi olmaya çağırdığımızı, yani cahillerin kitap ve sünneti cehaletleriyle anlamaya çağırdığımızı okumuş. Ona meseleyi ayrıntılı olarak açıkladım. Özetle ona dedim ki, Kur'an-ı Kerim nasıl insanları ilim bakımından iki kısma ayırır. Birincisi alimler ki, onlar kitap ve sünneti anlayanlardır. Alimlere karşılık olarak ikincisi de kitap ve sünneti anlayamayan cahillerdir. Kur'an-ı Kerim nasıyla her iki sınıfa da vacip olan bir şeyler vardır. allah Teala şöyle buyurmuştur, eğer bilmiyorsanız zikir eline sorun. Nahil 43. ayet. O halde bu alimleriyle, cahilleriyle, kültürlüsüyle, ümmüsüyle bütün ümmeti muhatap almaktadır. Deniliyor ki sizler alimler ve alim olmayanlar olarak iki tayfesiniz. Alim olmayanlara düşen şey alimlere sormaktır. Eğer bilmiyorsanız zikir eline sorun. İşte bizim insanlar davet ettiğimiz şey budur. Lakin taklitçilerle ihtilaf ettiğimiz şey ilim ve alim kavramlardır. İlim nedir? Alim kimdir? Yani bizim taklitçilerle aramızdaki ihtilaf bu konudadır diyor. Diğer bir soru, fıkıh ilminin hadis ilmiyle alakası nedir? Muaddis'in fakih olması mı yoksa sadece muaddis mi olması gerekir? Cevap, fakihin muaddis olması gerekir. Fakat muaddis'in fakih olması gerekmez. Çünkü muaddis tabiatıyla zaten fakihdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı fıkıh dersi yapıyor muydu? Yapıyor muydu, yapmıyor muydu? Dersin yaptıkları fıkıh neydi? Onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldıkları neydi? Demek ki onlar hadis dersi yapıyorlardı. Ama şu alimlerin sözlerini ve fıkıhlarını ders yapan fıkıhçılar, nebilerinin fıkh, fıkhın kaynağı olan hadislerinin dersini yapmıyorlar. Onlara hadis ilmini ders yapmanız gerekir denilir. Çünkü biz hıfz, yani ezberleme, tasih ve tadif olarak, yani hadislerin sıhhatini ve zayıflığını belirleme olarak, hadisi bilmeden bir fıkh düşünemeyiz. Aynı zamanda fakih olmayan bir muhaddis de düşünemeyiz. Her fıkhın kaynağı Kur'an ve sünnettir. Bugün adet olan fıkh ise, Alimlerin fıkhıdır. Kitap ve sünnet fıkı değildir. Evet, bazı kitap ve sünnette mevcuttur. Bazısı da görüş ve iştihatlardan ibarettir. Lakin bunların çoğu hadise aykırıdır. Çünkü onlar hadis ilmini kuşatamamışlardır. Diğer bir soru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin imam iştihat ettiğinde hata ederse ona bir ecir, isabet ederse iki ecir vardır. Hadisi sahih midir? Hadis sahih ise Müslüman iştihat etmek zorunda mıdır? Cevap. Bu mesele hakkında defalarca konuştuk ve işittiğiniz gibi sorularda tekrar ediyor. Bunun sebebi maalesef bazı insanların maksatlı olmalarıdır. Bu sorunu insanların arasında suçsuz kimselere karşı birçok yalan ve iftiralarla beraber yayıyorlar. O halde bu soruya iki bölüm olarak cevap vermek gerekir. Birinci bölüm, hadis sayıhtır. Zira Bukhari'nin sayında rivayet ettik hadislerdendir. Abdullah bin Amr bin El As radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdun rivayet etmiştir. Hakim yani yönetici iştahat ettiği zaman isabet ederse ona iki ecir vardır. Eğer hata ederse ona bir ecir vardır. İkinci bölüm. Müslüman iştahat etmek zorunda mıdır? Olabilir de olmayabilir de. Yani durum Müslümanın ilmi, kültürü, gücü ve yeteneğine göre değişir. Her halkarda bazen Medine-tül Münevvere'de işittiğiniz gibi Müslümanın iştahat etmesi gerekir denildiğinde şunun düşünülmesi gerekir. Burada bazı insanlar bizim davetimizle kitap ve sünnete davet ediyorlar. Lakin onlar yolun başındadırlar. Daha birçok ilme ihtiyaçları vardır. Onlar ayrıntıya girmeden her Müslümanın iştahat etmesi gerektiğini söylüyorlar. Ayrıntı şudur. Alim olan her Müslümanın bunu yerine getirmesi gerekir. Böylece ifrat ve tevride düşülmez. Ben onlara ve başkalarına daha önce aslen taklidin caiz olmadığını söylemiştim. Hangi Müslüman olursa olsun, Müslüman da asl olan İslami hayatında delil ve dininde basire üzere hareket etmesi gerektiğidir. Nitekim Rabbimiz Azze ve Celle kitabında şöyle buyurmuştur. Peki, işte bu benim yolumdur. Ben Allah'a bir basire üzere davet ediyorum. Ben de bana uyanlar da. Allah'ı tenzih ederim, ben müşriklerden değilim. Yusuf 108. Eğer de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ali İmran 31. Ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan herkes kuşatan genel kapsamlı bir naz ise ben de bana uyanlar da basiret üzereyiz. Kavli de aynı şekilde her Müslümanı kapsayan bir nazdır. O halde şüphe yok ki her Müslümanın dininde basiret üzere olması gerekir. İşte asıl olan budur. Bu hususla alim ile öğrenci veya başka arasında fark yoktur. Nitekim bazı mefkuf rivayetlerde şöyle gelmiştir. Ya alim ol, ya öğrenci ol, yahut dinleyen, yani ilmi dinleyen ol, dördüncüsü olma yoksa ilâkı olursun. Bu konuda Müslümanların kültürlerine göre tabakaları arasında fark yoktur. Çünkü onlardan her birine dininde basiret üzere olması vaciptir. Geçen ayet ve başka ayetler bunu göstermektedir. Lakin her Müslüman her meselede basiret üzere olmaya güç yetiremeyebilir. İşte o zaman gücünün yettiği şeyi amel eder. Ben o diyorum ki, şüphesiz müştehit alimlerden çoğu bazı zamanlar taklit etmeye mecbur kalmışlardır. Müştehit alimler de bazen taklit etmişlerdir. Lakin onlar bunu ancak mecbur kaldıkları için yapmışlardır. Yine dedim ki, dinde basire üzere olmaya aykırı olan taklit, haramlık şiddeti bakımından şu ayette belirtilenden daha şiddetli değildir. Size leş, kan ve domuz eti haram kılınmıştır. Maide 3. ayet. Lakin bu haramlık güç getirmeye bağlanmıştır. Zira Kur'an'ın kaide... Allah kimseye gücünün niyetliğinden başkasını yüklemez. Bakara 286 bu şekilde söyler. İnsan ancak geçen ayette zikredilen 3 haram şeyden birini işlemek suretiyle güç getirebilecek bir zaruret durumunda kalırsa bu durumda bunlar ona haram olmaz. Zira bu ayet ve benzer ayetlerin devamında ancak mecbur kaldıklarınız hariç buyrulmuştur. Enam 119. ayet. Böylece İslam fıkhında zaruret mahsurları mübah kılar kaidesi gelmiştir. Dönüyor ve diyorum ki taklidin haramlığı bu gibi haramlardan daha şiddetli değildir. Yani leş, domuz eti, kan yemekten daha şiddetli değildir. Yani onlar nasıl haramsa taklit de böyle bir haramdır. Bu haramlar zaruret halinde mübah olduğu gibi taklit de zaruret halinde mübah olur. Bu yüzden taklidin kesin olarak az önce zikrettiğimiz gibi her durumda ve her şekilde haramlığında aşırılık yapmak caiz değildir. Zaruret halleri haramlıktan istisna edilir. Yine Müslümanların genelini tek bir durumda kabul etmemiz de caiz değildir. Onların arasında alimler, şeyhler, ilim ve fazilet ehli olanlar vardır. Onların her durumunu zarret hali olarak görmemiz de caiz değildir. Yani e, alimler, şeyhler, ilim sahipleri, Kur'an ve sünneti anlayan bu kimselerin de işte her hali zarret hali değildir ki neden sürekli taklit halindeler. Bu da onlara caiz değildir. Bunu söylemek istiyor. Hiç kimse Müslümanlar bugün bu haramları yemek mecburiyetindedirler diyemez. Yani leş, kan ve domuz eti, işte Müslümanlar bunu yemek zorundadırlar, buna mecburdurlar, bunu hiç kimse söyleyemez. Çünkü e, tabi durumda yaşıyorlar, onlar bu haramlar dışında Allah'ın kendilerine helal kıldığı şeyleri yemeye güç yetirebilecek durumdadırlar. O halde nasıl olur da bu durumda onların leş, kan ve domuz eti yemek zorunda oldukları söylenebilir. Zerre kadar aklı olan böyle bir şey söylemez. Aynı şekilde durumu tersine çevirerek Müslümanların tamamı, aralarında ilim ehli olanlar da dahil bugün taklit etmek zorundadırlar demek de asla doğru olmaz. Çünkü onlar iştahat etmeye güç yetirebilirler. Bu İslam aleminin üzerinde bulunması gereken durumu tersine çevirmek olur. İslam aleminde insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamandan beri tabakalar halindedirler. Alim, öğrenci ve ilmi dinleyenler vardır. Bugün bu tabakaların hepsini tek bir dünya tabakası kılıp onların yalnızca ilmi dinleyenler sonra onu alıp onunla amel edenler sınıfından kılmamız nasıl kabul edilebilir? Yani burada ilmi dinleyenler avam olan mesela ilim derslerini dinleyen kimseler, ilim talebi olmayan yani talebelerden değil de işte vaazları, ilim derslerini dinleyen kimseler ümmetin tamamını bu şekilde kabul edip de işte bunlar e, taklit etmek zorundadır demek e, caiz olmaz. Bu kabul edilemez. İlim onlara nereden gelecek? Aslı faslı nedir? Delil nedir? Kitap ve sünnet midir? Kıyas mıdır? Celî kıyas mı yoksa hafi kıyas mıdır? Sahip bir kıyas mı yoksa kıyası ı evlâ mıdır? Veya bunun benzerleri. Bu dinleyicilerden ibaret. Dünya tabakası buna güç yetiremez. Buna ancak ilim ehli tabakası güç yetirir. O halde taklidin haram olduğu vakitte bütün Müslümanların güçleri yettiğince bu durumdan kotulmaları gerekir. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Buna göre bizlerin bu meseleyi anlaması gerekir ki bahsettiğimiz gibi bir ifrata veya tefrite düşmeyelim. Her Müslümanın iştahat etmesi gerekmez. Lakin güç yetirenin de iştahat etmesi gerekir. Burada taklit ile iştahat arasında orta bir tabaka da vardır. Biz az önce her Müslümanın dininde basiret üzere olması gerektiğinden... Az önce geçen ayetin genel ifadesiyle bunun gerekli olduğundan bahsetmiştik. Lakin dinde basireti elde etmek sadece iştahat etmekle mümkün olan bir şey değildir. Yine aslen haram olan taklit de değildir bunun yolu. Bu insanlardan yalnızca seçkinlerin yani ilim elinin güç getirebilecekleri iştahat ile mümkün olan bir yol olmadığı gibi, yani bu orta tabaka aslen haram olan taklit yoluyla da elde edilemez. Burada iki yol yani işteat ve taklit arasında orta bir yol vardır. Dikkat edin o ittiba yoludur. Bu ilmi terimi önceki muaddis ve muhakkiklerden mesela Endülüs'ün hafızı Ebu Ömer İbni Abdülbel gibi birçok kimse kullanmışlardır. İlmi iştihat, ittiba ve taklit şeklinde üç tabaka kılınmıştır. Ondan sonra da İbn Teymiye, İbn Kayın ve başkaları buna göre hareket etmişlerdir. Yani burada hülasa olarak şunu demek istiyor. İlim ehli olanlar, Kur'an ve sünneti anlayanlar, ümmetin ihtilafını, icmasını bilenler, Arap diline, Kur'an ilimlerine, hadis ilimlerine vakıf olanlar, iştahat etmek zorundadırlar. Bunlar iştahat etmelidirler. Bunlar ancak mecbur kaldıkları zaman taklit edebilirler. Yani böyle bir mecburiyet olmadıkça, zarret hali olmadıkça, e, taklit etmeleri caiz değildir. Bundan sonra gelen tabaka ittiba ehli. Yani, yani e, Avan veya ilim talebeleri, bunlar da yani kendileri doğrudan Kur'an ve sünnet naslarını anlayamayan veya ilmin inceliklerini, detaylarını bilmeyen bu tabakada ittiba eder. Yani alime sorar, alimler delili sorar yani. Onun getirdiği delile tabi olur, reylere değil. Taklit ise reylere tabi olmaktır. İşte haram olan budur. Diğer soru, dini ilim talep eden kimsenin Arap dilini öğrenip onunla konuşması gerekli midir, vacip midir? Şöyle cevap verdi. Arap dilini öğrenmek gereklidir, vaciptir. Zira alimler indinde vacibin ancak kendisiyle tamamlandığı şeyde vaciptir. Kaydesi kabul edilmiştir. İlim talebi, Kur'an ve sünneti ancak Arapça vasıtasıyla anlayabilir. Arapça konuşmaya gelince bunu vacip kılan şer'i bir delil bulunmadığından bu müstahap olan işlerdendir. Yani Arapça konuşmak başka bir şey. Arap dilini öğrenmek yani Kur'an ve sünnetin dilini Fasih Arapça öğrenmek, bu dilin kurallarını bilmek farklı şeylerdir. Diğer soru, ilim talibinin Kur'an-ı Kerim'i ezberlemesi vacip midir? Cevap, Kur'an'ı ezberlemek bazılarının yerine getirmesiyle diğerlerinden düşen bir farz-ı kifayedir. Her Müslümanın Kur'an'ı ezberlemesi farz değildir. Zira bunun bir delili yoktur. Burada şu e, dipnotu düşmek lazım Elbani'nin bu fetvasına. Burada Kur'an Kur'an'ı külli olarak ezberlemek. Yani Kur'an hafızı olmak. Yoksa her Müslüman'a vacip olan, mesela Fatiha gibi ve zammı sure olarak okuyabileceği sure gibi, bu her Müslümana öğrenmesi, ezberlemesi vaciptir. Buradaki fetva külliyen, ezberlemek hakkında verilen bir fetva. Yani bu e, farz-ı kifayedir. Diğer bir soru. Şöyle diyorlar. Müslüman doğru yolu bulursa bu hayırlı bir yoldur. Yine Kendisinden tarikat almak için bir şeyhe başvurmanın zorunlu olduğunu söylüyorlar. Çünkü allah Teala, Rahman, bunu bir haberdar olana sor buyuruyor. Furkan 59. ayetinde. Elban Rahimullah şöyle cevap verdi. Allah bunu bir haberdar olana sor derken doğru söyler. Allah Azze ve Celle yine şöyle buyurmuştur. Eğer bilmiyorsanız zikir evine sor. Nahil 43. ayet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir toplulukla beraber savaşa çıkan, bu savaşta yaralanarak ertesi gün ihtilam olmuş, yani cünüp olmuş bir halde sabahlayan, gusül yapması gerektiğinden dolayı etrafındakilere kendisinin gusletmemesi için bir ruhsat bulup bulamadıklarını soran, onların da gusletmen kaçınılmazdır, yani zorunludur dedikleri, bu üzerine kusleden. sonra vücundaki yaralar sebebiyle ölen kişinin haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştığında şöyle buyurmuştur. Onu öldürmüşler, Allah da onları öldürsün, bilmedikleri şeyi soramazlar mıydı? Acizliğin çaresi sormaktır. Buna Ebu Davud, İbn-i Mace ve başkaları rivayet etmişlerdir. Şüphesiz az önce zikredilen iki ayet ve bu hadis, İslam alemini ilim ve cehalet bakımından iki kısma ayırmaktadır. Bir kısmı ki bunlar azınlıktır, ilim ehlidir. Diğer kısmı bunlar da çoğunluktur, bilmeyen kimselerdir. Önceki ayette eğer bilmiyorsanız zikir eline sorun buyrulduğunu işittiniz. Her iki kısmada da bir görev düşüyor. Bilmeyenlere zikir eline sormaları... Bunların da sorana cevap vermeleri gerekli kılınmıştır. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, sayı olarak gelmiştir. Kime bir ilim sorulur da onu gizlerse, kıyamet günde ateşten bir gem ile gemlenir. Alim olmayan kimsenin ilim talibi olması, bilmeyenin ilim talibi olması veya en azından ilim eline sorması gerekir. Nitekim Muaz bin Cebel radıyallahu anhten gelen rivayete göre o şöyle demiştir. Ya alim ol, ya ilim öğrenen ol ya da dinleyen ol. Sakın dördüncüsü olma yoksa helak olursun. Yani ilmi dinleyen ve sormayan bir kimse ise o zaman bir cahil olarak yaşarsın. Allah Tebarak ve Teala'ya nasıl ibadet edeceğini bilemezsin. İlim elinde mesele sormaya gelince bu konuda bir ihtilaf yoktur. Ama tarikat şeyhi dinmeye gelince sizler bilmektesiniz ki Allah Tebarak ve Teala'ya ulaştıracak olan yol Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bizi üzerinde bıraktığı dosdoğru yoldur. Alimler bu yolun rehberleridirler. Kendilerine sorulması gerekenler alimlerdir. Müslümanın kendisine tabi olmak ve kendisinden ilim öğrenmek için başka alimlerden ayrı olarak özellikle bir şeyh, yani tek bir hoca edinmesi caiz değildir. Çünkü burada çirkin bir hataya düşer. O da şudur. Bizim ibadette Allah Azze ve Celle'yi birlememiz gerektiği gibi, ittiba, uyma konusunda da Nebi Sallallahu Aleyhi Sellemi birlememiz gerekmektedir. Tabi olmak için ilim ve fazilet ne kadar üstün olursa olsun, alimlerden sadece birini seçmemiz caiz değildir. Böyle bir makam sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve rasuldür diyerek şehadet eden kimsenin sözünün manası budur. İnsanlar için onun tabi olacağı kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Müslüman, tek bir şey veya kendisinden ilim öğrenmek için tek bir hoca edinirse, diğer şeyhlerden ve diğer alimlerin ilimlerinden faydalanamaz. Bu durum, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibanın ihlal edilmesi olur. Yani tek bir meseleye bağlanmak veya tek bir şeye bağlanmak bunu kastediyor. Muhakkak ki bizim Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde bulunduğu yolu göstermeler için, bütün alimleri rehber edinmemiz gerekir. Tek bir alim, ilimden ne getirirse getirsin, onun durumu ve bütün alimler hakkında geçerli olan durum Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinde geçtiği gibidir. Size çok az bilgi, çok az ilim verilmiştir. İsra 85. Ayet Her Müslümanın bir şey edinmesi gerektiği sözü eski bir sufi hurafesidir. Bizler ise diyoruz ki her Müslümanın ya alim ya ilim talebesi ya da ilmin dinleyicisi olması gerekir. Aksi halde helak olur. Yalnızca bir şey edinmeye gelince bu şeytanların amelindendir. Allah Tebarek ve Teala'dan hepimizi kitap, sünnet ve salih selefimizin üzerinde bulunduğuna uymaya muvaffak kılmasını, bizi her birinin başında insanlar davet eden bir şeytanın bulunduğu yollardan uzak kılmasını dileriz. Bu hiç şüphesiz benim dost yolumdur. Bu itibarla ona uyun, diğer yollara uymayın. Aksal de sizi onun yolundan ayırır. Enam 153. Ademlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Diğer bir soru, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin size benim sünnetim ve benden sonra Raşt halifelerimin sünneti gerekir sözü, Raşt halifelerinin fiillerinin delil olmasını ifade eder mi? Cevap, Raşt halifelerin icma ettikleri ve onlara muhalif bir sünnet bulunmadığı zaman, onların icma etmelerinin delil olmasına bir şüphe yoktur. Yani dört halife, Raşt halifeler eğer ittifak ederler, ve bu ittifaklarına aykırı da bir sünnet yoksa ondan bu ittifakının e, hüccet olduğunda bir şüphe yoktur. Lakin bazı kimseler hadisin Ra'şt halifelerden birinin sözünün delil olduğunu zannetmektedirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin size sünnetim ve Ra'şt halifelerinin sünneti gerekir sözüne ya hazfedilmiş bir muzaf takdir edip Ra'şt halifelerinden birinin sünneti manasında olur ya da bu lafız Raj talifelerden hepsinin bir araya gelmesi halinde yorumlanır. Birinci manaya göre Raj talifelerden biri tek kalsa dahi görüşü delil haline getirilir. İkinci manaya göre ise ki doğru olan da budur. Bunun anlamı Raj talifelerin bir görüş üzerinde bir araya gelmelerinin yani ittifak etmelerinin hüccet delil olmasıdır. Bu nebevi tabir sanki Allah Teala'nın şu sözündeki Kur'an tabirden alınmadır. Kim kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere karşı gelir, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse onu döndüğü yolda bırakırız, kendisini cehenneme koyarız. Ne kötü dönüş yeridir orası. Nisa suresi 115. ayet. Allah Teala'nın müminlerin yolundan başkasına uyup giderse sözü hakkında şu söylenebilir. Müminlerden birinin yolundan başkasına tabi olan, şüphesiz ayette kast edilen bu mana değildir. Kast edilen, bütün müminlerin yolundan başkasına uymak olduğu şeklindedir. Kast edilen budur. Yani icma e, kast edilmektedir. Bu yüzden bu ayet üzerinde açıklama yapan öncekilerden biri olan İmam Şafii, Müslümanların icmanının hüccet oluşuna bu ayeti delil getirmiştir. Yine fıkıh usulüyle alakalı bir soru. Sahabe kavlinin hüccet olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Şöyle cevapladı. Sahabe kavlinin huccet oluna dair bir görüş bulunduğunu biliyoruz. Lakin bu görüş mutlak değildir. İlim elinden hiçbiri bunu mutlak olarak almamıştır. Sahabe huccet olan bir söz söylediğinde yeryüzünde hiç kimse bunu mutlak olarak almaz. Ancak sahabe kavli bazen huccet olabilir. Bu konuda sana bir örnek vereyim. Sahabe adın söz konusu olamayacağı veya bazı fakirlerin dediği gibi şahsi görüş söylenemeyecek bir konuda bir şey söylese, o ancak tevkifidir. Bu görüş ondan kabul edilir. Sözün sahibi bir sahabe olduğu için değil, bunun kendisinin iştadıyla söylenmemiş olmasından dolayıdır. O bunu ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden almıştır. Veya bu gaybi bir meseledir ya da ileride meydana gelecek bir hadise hakkındadır. İleride meydana gelecek bir şeyden bahsediyorsa bu gaybi bir mesele olduğu ve kişinin şahsi görüşü veya işte adıyla söyleyebileceği bir şey olmadığı için sahabenin bu konudaki sözü kabul edilir. Onun gelecek zamanla ilgili bu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiği kabul edilir. Eğer geçmiş zamanla ilgili olan gaybi bir mesele ise bu söz mutlak olarak kabul edilmez. İsrailiyattan olma ihtimali araştırılır. Yani demek ki sahabe kavli mutlak olarak hüccet değildir. Ama hüccet olduğu yerler vardır. Mesela herhangi bir ayetin tefsiri bir ayeti açıklıyor. Ayeti tefsir etmek yani sahabenin veya herhangi bir beşerin şahsi görüşüyle yapabileceği bir şey değildir. Yani beyan manasındaki tefsirden bahsediyoruz veya tahsis içeren bir tefsirden bahsediyoruz. Bu şahsi görüşüyle yapılacak bir şey değildir. Bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiğine hamlederiz ve o hudjettir. Nitekim İbn Salah gibi bazı hadis usulüne dair eser yazmış alimler bunu yani sahabenin tefsire dair sözünü muttasıl saymışlardır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam merfu hadisi gibi kabul edip muttasıl hadislerden saymışlardır, merfu hadis kabul etmişlerdir. Bunda da şart olan şey şu, sahabeden sayı olarak gelecek bir, ikincisi sahabe arasında bu konuda ihtilaflı sözler olmayacak. Yani birbirini tamamen nakz eden, birbirini tamamen devre dışı bırakan e, görüşler olmamalı bu. Eğer böyle bir durum varsa, ya ikisinden birisi e, kaynağı farklıdır, ya yani başkasından işitmiştir Allah üstünden başkasından veya şahsi bir, Yorumda bulunmuş olabilir. Buradan nakzetmeyle kastettiğimiz şey vücuh içermemesi. Yani vücuh bir ayetin birden fazla şekilde açıklanması, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından da açıklanması mümkün. Yani aynı ayetin birden fazla birbirine zıt olmayan, birbirini boşa çıkarmayan şekilde açıklanması mümkün. Dolayısıyla sahabenin birisi bir açıklamasını aktarırken bir diğeri başka bir açıklamasını aktarabilir. Bunda bir e, sıkıntı yok. Ama birbirini tamamen naks eden, yani biri helal derken diğeri haram diyorsa, biri ak derken diğeri kara diyorsa ve her iki rivayette sahihse e, burada tercih yollarına bakılır. Yani sıhhat konusundaki tercih yollarına. Eşit iseler, yani aralarını cem etme imkanı yok, tercih e, imkanda da yok, o zaman e, burada işte e, merfu hükmünde olma ihtimalini kaybediyor bu tür şeyler. Demek ki lukat üzerinden bir açıklama yapmış olması mümkün sahabenin. E, bu durumda hüccet olmaz. Ama sahabeler ittifak etmişse veya sahabeden bir e, ayeti açıklayan bir e, görüş aktarılmış, ona muhalif bir rivayet bilinmiyor sahabeden, o hükmen merfudur. Nitekim bunu İm-i Teymiye Rahimullah'ın e, mukaddimefi usulü tefsir, Türkçe'ye tercüme edilmiştir bu, tefsir usulü mukaddimesi diye, burada genişçe açıklamıştır. Bunu i̇bn Kesir tefsirinin başına aynen almıştır. İbn-i bu tefsir mukaddimesini aynen almıştır. Yani i̇bn Kesir'in mukaddimesinde de yer alıyor bu açıklamalar. Oradan bakabilirsiniz. Yine biz tefsir usulünü yani sahih tefsirin ilk cildinde tefsir usulünden bahsettiğimiz yerde bu konuya değinmiştik. Diğer bir mesele kaybi mesele. Yani gelecekte olması bir Gelecekte gerçekleşeceği bildirilen kaybı bir haber. Eğer sahabeden mevkuf olarak geliyorsa, mesela misal olarak Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh veya Huzeyfer radıyallahu anh er ikisinden de geliyor benzer üretler. Diyorlar ki yani bu ümmette bir cuma namazında mescitleri binlerce kişi dolduracak. Fakat bir o ok katsan bir tane mümine isabet etmeyecek. Yani bu Rivayet şekli bakımından İbni Amr radiyalanmadan gelen, yani ondan mevkuf olarak rivayet edilmiş bir sözdür. Fakat İbni Amr radiyalanma kaybden böyle bir haber veremez. Yani böyle bir şey söylemesi mümkün değil. Allah'a iftira etmesi de mümkün değil. O sahabe, Allah ve Resulü temize çekmiş onları. Bu durumda bu, Allah Resulü ve vesselamdan iştirilmiş kabul edilir ve hüccettir. Yani hükmen merfudur. O halde sahabe kavli hakkında, Hüccet midir, değil midir diye sorulduğu zaman kısaca şunu söyleriz. Eğer sahabe kavli hükmen merfu ise hüccettir. Hükmen merfu değilse yani e, hüccet olması söz konusu değil. Diğer bir soru bununla yakından alakalı sahabenin sözü Allah'ın ve Rasulünün sözüne aykırı ise nasıl olur? Cevap. Ben sana sahabe kavminin hüccet olup olmadığıyla ilgili alimlerin sözlerinin ayrıntılarını anlatayım. Sana misaller vereceğim. Zikretmek istediğim son misal i̇bn Abbas radyalanmadan sabit olan şu sözdür. Kur'an, dünya semandaki beytül izzete tek seferde topluca indi. Bu i̇bn Abbas radyalanmanın sözüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. Lakin alimler bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait merfu bir hadis gibi kabul etmişlerdir. Neden? Çünkü birincisi, bu kaybî bir konu hakkında söylenmiştir yani semada Beytül İzzet diye bir yer olduğunu ve Kur'an'ın buraya indirildiğini tek seferde toplulacağı indirildiğini i̇bn Abbas radıyallahu Radyalan'da nereden biliyor? İkincisi İsra'liyattan olması mümkün değildir yani çünkü Kur'an ve onun nüzulü hakkında onunla alakalı olarak söylenmiştir Kur'an Beytül İzzet adlı mekana indirilmiştir bu ev dünya semandadır ikinci sema veya yukarısında değildir yani birinci kat seman, dünya semanındadır. Alimler bunun hükmen nerfi olduğunu söylemişlerdir. Ama sahabi kendi görüş ve iştahı ile bir şey söylerse, bunun kabul edileceğinde ittifak edilmemiştir. Kimisi kabul etmiş, kimisi kabul etmemiştir. O zaman geçen ayetteki esasa döneriz. Bir şey hususunda çekişirseniz, onu Allah'a ve Resulüne döndürür. Nisa el 9. Kur'an'da ve sünnette sahabinin şahsi görüşlerine tabi olmamız gerektiğine dair bir delilimiz yoktur. Yani sahabelerin şahsi reylerine, şahsi görüşlerine tabi olun diye Kur'an'da ve sünnette böyle bir delil söz konusu değildir. Yine bu konuda Müslümanların yolunda muhalefet etmemiz caiz olmayan bir icma da söz konusu değildir. Yani eğer icma varsa zaten tabi olmak zorundasın. Çünkü az önce okunan Nisa 115. ayetinde geçtiği gibi bunu Allah Azze ve Celle emretmektedir. Ama icma yok burada bahsedilen şey. Soruya cevap olarak söyleyeceklerim bunlardır. Allah size hayırlı karşılık koyarsın diyor. Elban Raymulla. Sayih olarak geldiği zaman Salih Selef'in sözleriyle mutlak olarak amel edilebilir mi? Bu da benzer bir manada bir soru. soru. sayı olarak geldiği zaman Salih Selef'in sözleriyle mutlak olarak amel edilebilir mi? Yani Salih Selef'in yani tabiin sahe tabiin tebe tabiin bunların sözleri bağlayıcı mıdır? Sorduğum soruda kast edilen bu. Cevap. Bu meselede mutlak bir kayda yoktur. Lakin bunun için bazı şartlar koşulabilir. Mesela şöyle denebilir. Bir sahabeden bir söz geldiğinde Allah'ın kitabında veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinden bir nassa aykırı değilse, ayet veya hadise aykırı değilse, bu söz veya fiil sahabe arasında açık bir mesele olup, onlardan biri buna muhalefet etmemişse, yani sahabeden muhalefet eden bilinmiyorsa, gönül bu sahabe görüşünü veya fiilini kabul etmeye mutmain olur. Nitekim bazıları aşırı giderek, onlar rical ise biz de ricaliz. Bu sahabe bu işin caiz olduğu görüşünde ise ben de haram olduğu görüşündeyim diyebiliyor. Burada Ebu Hanife'yi kastediyor. Biz ise bu insana deriz ki, bu sahabeye karşı sendeki bu oluyorsun değil kardeşim. İlimden Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinin fıkhından ulaştığın mertebe nedir? Bu yüzden bizim acele etmememiz, Şahsi görüşlerimizle gurura kapılmamamız gerekir. Bize düşen ancak salih selefe uyan, adım adım onları izleyen, elimizde kitap ve sünnetten bir delil sabit olmadıkça onlara muhalefet etmeyen hakiki selefiler olmaktır. Yani selefe muhalefet etmekte acele etmemek gerekir. Mesela burada şöyle bir şey hatırlatmak lazım. Misal, İmam Malik Rahimullah diyor ki, Şimdi Selefi'nin imamlarından birisi, tebeb Tabi'nin imamlarından birisi, baş açık gezmek, yani sarığın terk edilmesini uygun görmem diyor. Bu kim? Yani bunu söyleyen kim? İmam Malik, yani beşerden birisi. Ama alim olan, Selef'den, Selefin alimlerinden birisi. İmam Malik, tamam yani Kur'an'dan ve sünnetten delil getirmedikçe İmam Malik'in sözü bizim için din olmaz, hüccet olmaz. Bu doğru. Ama e, durumu, şartları değerlendirmek gerekir. İmam Malik neden böyle söylüyor? Çünkü mesela İmam Malik'in asıl olarak belirlediği bir kayda var. Yani Ehli Medine'nin ameli. Onun katında hüccet değil mi? Yani o şunu söylüyor esasında. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İlmini Medine'de yaydı. Yani medeniler, sahabe, Medine'de yaşayan sahabeler doğrudan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ilimlerini aldılar. Ve onlar ilmi bize fiilleriyle ve sözleriyle hem kavli olarak hem fiil olarak bize aktardılar. Dolayısıyla onların ittifak ettikleri şey bir nevi icba gibi değerlendirmiştir İmam Malik. Ee, Tabi bunun artıları eksileri var bu mutlak değildir. Yani Medine ehli ittifak etse icma olarak sayılmaz. Buna altın kaideler şerhinde ayrıntı olarak girmiş, incelenmiştik. Bu başka bir boyutu. Fakat söylediğinin bir değeri var İmam Malik'in. Neden böyle diyor? Çünkü sahabe, tabi'in, tebev-i bunlar baş açık, gezilmesini uygun görmüyorlardı. Neden uygun görmüyorlardı? Şahsi kanaatleriyle mi? Değil. Yani onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda işittikleri bir şeyler olduğu için. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethi sırasında başında miğferine siyah bir sarık dolayarak giriyor. Sayın Müslüm'de rivayet edilmiş. İşte hutbelerinde değişik renklerde sarıklar kullandığı, bir yere elçi gönderir zaman kendi sarık sararak bunu tavsiye ederek teşvik ettiği, yine size sarıklar tavsiye ederim çünkü o meneklerin simağıdır, şeklidir buyurduğu. Bedir Savaşı'nda e, nişanlı meleklerin indiğinden bahsedilen ayette burada kastelilerin sarı ve kırmızı renklerde meleklerin sarıklar sardıklarının haber verilmesi. Yani bu meleklerin simadır ve Müslümanlar da iman edenler de buna benzemeye e, teşvik edilmişlerdir. Böyle bir esas var. Şimdi müşrikler de sarıyorlardı sarığı. Dolayısıyla sarık sarmak dini bir şey taşımaz diyerek bazı kimseler İmam Malik'in bu sözde hüccet değildir diyerek e, sanki sarık sarılması kötü bir şeymiş gibi davranmaya başladılar. Yani bir Müslüman sarık sardığı zaman işte bu Sufilere benziyor, şunlara benziyor diyerek sanki sarık sarmayı kötü gösteren, cahillik gösteren e, fetvalar vermeye başladılar ve başı açık gezmeyi daha fazletliymiş gibi takdim eder oldular. Halbuki e, bu düşünce temelinden yanlıştır. Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam madem müşrikler sarıyordu sarı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neden sardı? Neden onlara muhalefet etmedi? İbn-i Abbas diyor ki sayy Müslim'de gelen rivayette Allah Resulü kendisine vahiy gelmediği sürece müşriklere yani kitapsız kafirlere muhalefet edip kitap eline benzemeyi tercih ederdi. Ama kendisine vahiy gelip uyarlılırsa bu sefer kitap elinde muhalefet ederdi diyor. Yani kitap elinde muhalefet ettiğinde müşriklere, kitapsızlara da benzemiş oluyor bir taraftan. Mesela saç tarama şeklinde, önceden ortadan ayırması, sonra yana taraması gibi bu şekle varıncaya kadar. Bunu zikrediyor İbn-i ama Diyan. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne bir toplumda? İşte müşrik Arapların içerisinde, yani kitapsız kafirlerin içerisinde daveti yaydı. Müşrikler ne yapıyordu? Sarık sarıyorlardı. Kitap ehli ne yapıyordu? Yani burada kitabehlinin ne yaptığının bir kıymeti var mı? Burada kitap ehline benzemek esas değil mi? Kitabehli sarıyor olabilirler, aktarılan şeyler var. Öyle ya da böyle, hiç önemli değil. Kitabehli yani yani Yahudiler, Hristiyanlar sarı, sarıyor da olsalar, sonuçta şöyle bir hakikat var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, hem kitap ehline, hem müşriklere muhalefet için sarı terk edebilirdi, doğru mu? Yani bir takım şeyler var. Naslar olarak değil de tarihi kaynaklarda Yahudilerin ve Hristiyanların sarık sarıkları sabittir. Yani buna dair veriler var. Tarihi eserlerde geçiyor bu. Yani Yahudiler de, Hristiyanlar da, yani kitap elinde, kitapsızlarda sarık sarıyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sarıyordu. Yani onlara muhalefet için sarığı terk etmek fazletli bir şey olsaydı bunu Allah Resulü yapardı, sahabeleri yapardı. Dolayısıyla bugün bazılarını çıkıp da işte sarık sufilere mal olmuş bir şeydir. Onlar da şirk ehli kimseler. Biz onlara muhalefet için sarığı terk edelim. Böyle bir şey bir hakkı yok. Bu kelam ve felsefecilerin boş kuruntularıdır. Ve Allah Resulü ve Vesselam'ın sünnetine burada açık bir muhalefet var. Şimdi... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisindeki teşvik böyle. Sahabe arasında yaygın olan kanaat malum. Yani onlar sarı terk ettiklerine dair bir şey bilmiyoruz. Ee, ve İmam Malik de diyor ki, yani bunlara hep mutabık, birbirini tamamlaya tamamlaya geliyor. Ne diyor İmam Malik? Mesela İbn-i Ömer Anha sahabeden sarık sünnettir diyor. Ve arkasından dört parmak sarkıtmak sünnettir diyor. İmam Malik de diyor ki sarığın terkini ben uygun görmem. Yani bunu kerik görürüm. Selefin kerik görürüm tabiri tahriben kerahati ifade eder. Bunu da altın kaydeleri de işlemiştik. Onlar kerahat ifadesini tahrimen mekruh hakkında kullanıyorlardı. Yani caiz olmayan şey manasında. Yani caiz görmüyor İmam Malik sarığın terkini. Ve şöyle diyor. Bunun da ayrı bir önemi var. Ben daha bıyığım çıkmamışken Bıyım terlememişken annem beni ilim meclislerine gönderirken başma sarar da gönderirdi. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu ifadeyi neden kullanıyor? Yani annemi ölç alın dediğinden değil. Annesi ki avam. Avam yani. Avamı dahi bu bilinç üzere yetiştirilmiş. Ona işaret ediyor. Daha çocuk... Bıyıklar terlememiş, ilim meclisine giderken o ilim meclisinin edebi başına sarı sarıp öyle göndermek. Kesinlikle beni başıma sarı, sarmadan göndermezdi diyor. Bu işte Selef'in uygulamasında bu şekilde devam ettiğini gösteriyor. Tarih boyunca ileriye doğru bu tarafa doğru geldiğimizde e, görüyoruz ki sarığın terk edilmesi ancak emperyalist güçlerin İslam ülkelerini, Müslümanların ülkelerini e, istila edip de orada kendi kukla hükümetlerini kurdukları zaman yayılmaya başlamış. Kafirleri taklid ile, batılılaşma ile giderek yayılmış. Bunun arkasına işte pantolon, kravat, ceket vesaire diğer kafir kıyafetleri de eklenerek e, iyice yaygın bir bela halini almıştır. E, bütün hayır selefe tabi olmaktadır. Bütün şer ise halefin sonradan ortaya çıkardıklarındadır. Yani e, sarı sarmak mı faziletlidir? Terk etmek mi faziletlidir? Yani böyle bir soru bile abestir. Madem yol Allah Resulü'nün yolu, bizim menhecimiz Selef'in menheci, Selef'in menhecinde bunu terk etmek yok. Buna dikkat etmek lazım. Burada acele etmememiz, yani işte İmam Malik bunu söylüyor, hani delili nerede, delili yoksa işte muhalefet et. Yani Selef'ten bir söz, bir açıklama bunun gibi biz delilini bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir açıklama geldiğinde hemen bunu reddederek karşı çıkmamak gerekir. İhtiyatlı olmak gerekir. Buna işaret ediyor. Yani selefin kendi sözleri delil değil diye tamamen çöpe atmak gerekmez. Bilakis onun dikkate almak gerekir. Bu selef salih, salih selef size bir fasık bile haber getirse onu araştırın diyor. Yani fasığın dahi, fasık bir Müslümanın dahi haberini alellıkla hemen reddetmek yok. Araştırın diyor Allah Azze ve Celle. Hele salih seleb bir şey söyle zaman mesela onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini dahi abdestsiz okumayı uygun görmezlerdi. Böyle nakiller görürsünüz kitaplarda. Yani Allah'ın kitabını, Kur'an ayetlerini, aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, Allah Resulüne tazim olarak onun hadislerinde abdestli olarak okumayı Tabiinden pek çok alim açıkça ifade etmişler, e, abdestsiz okumayı hoş görmediklerini ifade etmişlerdir. Ha Biz şunu söylemeyiz burada, Sabi, tabi bunu hoş görmedikse o halde hadisleri abdestli okumak farzdır. Biz böyle bir hükme gitmeyiz. Ama işte madem bunun delini bilmiyoruz hemen reddedelim, muhalefet edelim, böyle bir harekete de girişmeyiz, selef bunu söylüyorsa... En azından bu bir bidat değildir. Bunlar işittiklerine binaen söylüyor olmaları mümkündür ve onların uyguladıkları bir saygı tazim şeklidir. Allah Azze ve Celle genel manada Allah ve Resulüne tazim edilmesini, saygı gösterilmesini, vakar ile muamele edilmesini Resulüne karşı emretmiş kitabında. O halde sahabe de bunu böyle uygulamışlar. Hadislerine de Allah'ın kitabına da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine de bunu uygulamışlar. O halde Müslüman, uyanık Müslüman, salih selefe uyan Müslüman şöyle hareket eder. Madem selefi böyle bir yolu var, biz bunu selef böyle söyledi diye bunu farz görmüyoruz. Kur'an'ı abdestli olarak okumayı, ezanı abdestli olarak okumayı, ne bileyim hadisleri abdestli olarak okumayı farz görmüyoruz. Ama... Bunu farz görmememiz, bunları abdestsiz yapmak gerektiği manasına gelmiyor. Yani selef madem bunu uygulamış, burada tabi olduğu takdirde bidata girmiyoruz. Orada selamettesin. Bidat değil madem, selefin uygulaması da var. Bunu yapmak sakıncasızdır. Yani mustahap olması kuvvetle muhtemeldir. Hele bir de emirle gelirse, emir sabit olmadığı için biz farz olmadığını söylüyoruz. Yani Kur'an'ı abdest okumak farz değildir. Bu konuda sahih olan şu. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam kendisine selam verdiği zaman e, tem ediyor ve selamı karşılıyor. Diyor ki ben Allah'ın Esselam ismini abdestsiz olarak söylemeyi, zikretmeyi kerih gördüm. Yani bunu hoş görmüyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Farz da görmüyor. Yine Buhari'deki rivayette Ayşe radıyallahu anha diyor ki "Yezkurunallahi kulli ahyanehi." Allah'ı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'yi her halinde zikrederdi. Yani ister cülüp hali ister abdestli hali ister abdestsiz hali her halinde. Ayakta otururken yatarken her halinde zikrederdi. Bu genel bir ifade. ne takip Allah Resulü'nden abdestsiz bir şekilde Kur'an okumayı veya Kur'an'a dokunmayı yasaklayan bir ifade de sabit olmamıştır. fıkı hüküm ayrı bir şey. Yani bu farzdır, haramdır, bu hükümler ayrı bir şey. Burada sahabenin kavli veya fiili e, helali, haramı tayin etmez. Ama bizim edeple hareket etmemizde bir ölçü olabilir. Yani işte sahabenin fiilini veya sözünün hüccet olma bakımından konumlandırılmasına bu manada dikkat etmek gerekir. Elman Rahimullah'ın da kastettiği e, yaklaşık bu minval üzere. Allah Azze ve Celle izin verirse bir sonraki derste, bu fıkıh usulüyle ilgili ilim babına devam edeceğiz. Bir sonraki soru: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellemin sözü ile fiili çeliştiği zaman hangisini almamız gerekir diye sorulmuş. İnşallah burada sonraki derste devam ederiz. Subhanakallahum ve bihamdik <Sessizlik> ve eshadoona ilahillantibatekila ve astabfur kebetu